Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Değerli hocam Nurettin Yıldız'la beraberiz Hocam hoş, geldiniz. hoş buldum teşekkür ederim hocam. Afiyetlesiniz inşallah elhamdülillah, elhamdülillah Allah afiyet versin Sağlık Abi, afiyet versin ee, Hocam bugün Hadis, sünnet Peygamberimizle, Sonullah. sallallahu Aleyhi Ve Sellem Efendimizle hukukumuz, ondan gelenler, ondan gelenlerin e, güvenilirliği, onun din içerisindeki e, belirleyiciliği, bunlar üzerinde e, konuşalım diye düşünüyorum. E, zaman zaman tartışmalar oluyor. Yani e, hadisler konusu, Kur'an'a göre hadisler konusu. Kur'an ve Peygamberimizin ilişkisi, Müslümanların bu iki ana müesseseyle ilişkisi üzerinde tartışmalar da oluyor. Zaman zaman televizyon programlarında da hani hadis eleştirisi, sünnet eleştirisi sanki bütün bu alanların problemli olduğu tarzında bir ee, yani tartışmalar e, meydana geliyor. Bunları biraz değerlendirelim diye düşünüyorum. Yalnız şöyle başlasak. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nesli yetiştirdi. Sahabe nesli diyoruz. O nesle. Ee, i̇sterseniz oradan o ilk neslin Resulullah Efendimiz'le hukuku hangi çerçevedeydi? İlişkisi hangi çerçevedeydi? Yani bu Hani ilk Müslümanlar diyebileceğimiz e, insanlar Resul-i Ekrem'e nasıl baktılar? E, oradan başlayalım. Yani biraz da yani bizim hukukumuzla onların hukuku arasında e, bir değerlendirme yapmak için buna ihtiyaç e, var gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Orada e, nasıl bir hukuk vardı? Şüphesiz Bismillahirrahmanirrahim e, Ashab-ı Kiram'ı anlamadan bugünkü İslam'ı anlamak da mümkün değil. Yani derenin başı orası bir defa. Evet. Buradan bir sürahi su dolduruyoruz biz. İşte kaynak orada. 14 kilometre sonradaki bir derenin dibinden su dolduruyoruz. Bu suyun orijinali 14 kilometre yukarıda bir dağdan akıyor. Evet. Yani en iyi tahlil en üstten yapılabilir. 14 kilometre evet. gelinceye kadar işte köylerden geçiyor, e, fabrika kenarlarından geçiyor, geçiyor, geçiyor. 14 kilometre ötede bir su geliyor. Evet. Oradan biz bir maşraba su alıp tahlil edip laboratuvara götürdüğümüzde alacağımız sonuç hiçbir zaman ta yukarıda alacağımız sonuç değildir. Muhakkak evet. Çıktığı yerde berrak bir su vardır. En kaynağından aldık mı bu suyun yapısı şudur. Şu elementlerden oluşuyor. Şudur dersek bu yani doğrudur. Orijinal İslam insanı. O yani, yani Ashab-ı Kiram. Evet. O suyun en başı. En başı, evet. Eğer İslam bugün anlaşılacaksa bizim üzerimizden anlaşıldığında e, Orijinal anlaşılmayabilir evet. Anlaşılmaz da nitekim Orijinal Müslümanlık Ashab-ı Kiram'ın üzerindeki Müslümanlıktır. Evet. Çünkü Ashab-ı Kiram her şeyden önce göz önündeki bir nesildir. Peygamber sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem'in... Hepimiz Allah'ın gözü önündeyiz, kulluk yapıyoruz. Evet. Ayrı bir konu ama... Sürekli ikaz edilip... Bir insan denetçi olarak... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in... Gözünün önünde olması ashab-ı kiramın... Muhteşem bir fark. Evet. Yani... Evlerinde bir iş yapıyorlar... Camiye geldiklerinde... Camide ikaz edileceklerinden endişe ediyorlar. ya yani öyle öyle bir şeyi var <gülüyor> Abdullah bin Ömer'in zannediyorum hocam. Yani hepsinin böyle Biz hepsinin, evimizde tartışsak ertesi gün uyarılacağımızı düşünürdük falan. O gibi. nesille evet. keyfine göre yaşayıp da hiçbir sorumluluk hissetmeyen nesil yani aynı nesil olmamız evet. mümkün değil. Dolayısıyla büyük bir vakıa var. Nedir o? Allah onlardan razı olsun. Asab-ı demek orijinal İslam demektir. Evet, çok güzel. Bu bir bunu tartışıyorsak İslam'ı tartışıyoruz demektir. Evet. İki, ashab-ı kiram blok olarak kastediyorum, şahıs olarak bir iki değil. Ashab-ı kiram korunduğu kadar İslam korunmuş demektir. Evet. Ashab-ı kiram bulandırıldığında, mefhum olarak zihinlerimizde bulandırıldığında, e, onların yaşam tarzları e, suistimal edildiğinde bize gelen İslam bozulmuş olur şunu dersek aklımızla oynamış oluruz. Asa abi hatalıydı. Biz elhamdülillah düzgün yaptık bu işi. Dere yukarıdan bulanıktı. E, bu, yani. Bulanıktı, şuydu. Aşağıda sen nasıl temiz su Temiz buldu? kalabilirsin. Yani evet. bu aklımızı yok saymak kadar basit bir şey oldu. Evet. Dolayısıyla putlaştırmadan, ilahlaştırmadan, Hristiyanların azizlere yaptığını yapmadan onları bir put haline getirmeden Kulluk düzeyinde bırakarak, mümin insan düzeyinde bırakarak ama bizim gibilerden olmadıklarını bilerek ashab kiramı takdir etmemiz lazım. Evet. İki çizgi çok önemli. Ne ashab kiram ilahtır haşa. Hristiyanlar işte azizlere tapınıyorlar ya, <gülüyor> havarilere tapınıyorlar akıllarınca. Öyle değil haşa. İnsan olarak onların da zaaflarında söylediler ama, ama insan ama insan ilah değil ama insan evet. bu alt ve üst çizginin ortasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları nerede tuttuysa o tuttuğu yerde tutmak Evet. bu çok önemli bir önemli husus daha asabı kiramın tek başına bir tanesi İslam değildir asabı kiram İslam'dır olduğu gibi bir bütün evet, olarak bir bütün olarak neden çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 24 saat 23 yıl yanında durmuşu yok bunların. Ebubekir Bekir anh en de, yakını en yakını e, hacca gönderdi onu. Kaç ay yanında durmadı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, o arada evet. gelen ayetleri duymadı, hadisleri duymadı. Dolayısıyla ashab-ı bir de bak kendileri birbirlerini tamamlayan bir bütün olarak görüyorlardı. Evet. Kendilerini. Mesela Ömer Radıyallahu anh ne muhteşem bir tavır. Bedir ashabına ne diyor? Çıkmayın Medine'den diyor. Tek başıma ben bu devleti nasıl idare ederim diyor. Yani o Bedir ashabının o bütünlüğünü o 300 kişi, 300 kişinin Medine'nin garantisi Medine'nin garantisi görüyor. Eksiği tamamlayacak bir unsur evet, görüyor. Evet. Şurayı toplamadan bir karar vermiyor. Evet. Ali'yi çağırıyor radıyallahu anh'ım. Ali onu ikaz edince peki diyor. Evet. Niye? Ali daha fazla biliyor çünkü. E, Ali'nin daha i̇lmin il, kapısı, il, ilmin kapısı yani. Ama onu da görevlendirmiş efendimiz Yemen'e gitmiş. Aylarca bulunmamış Medine'de. Evet. Dolayısıyla Asab-ı bir bütün olarak İslam'dır. Evet. Bütün olarak 120 bin kişi toplanıyor. Onlardan İslam çıkıyor. Ama içlerinde Ebu Zer'i radıyallahu anh, Ali aldığın zaman bütün olmayabilir bu. Evet. Onun ictihadları baş göz üstünde bizim için. ...ama din, din olması için... ...ashab-ı kiramın blok olarak ona sahip çıkması lazım. Münferit bir görüş belirtiyorsa... ...herhalde biz onu bizim cami imamlarımız... ...ya da din dersi öğretmenlerimizin düzeyinde tutacak halimiz yok yani. Evet, Konuşmaya tabii. bile gerek yok buna ama... ...İslam ashab-ı kiramdır dediğimiz zaman... ...onlardan biri İslam'ın tek ölçüsüdür diyemeyiz. Bu ayrımı yaptığımız zaman... ...ortaya net bir şey çıkacak... ...bütün olarak ashab-ı kiramı aldık mı... ...Kur'an'ı aldık demektir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i aldık demektir. Ahlakımızın temel ölçülerini... ...aldık demektir. Eğer ashab-ı kiramdan... ...uzak kalacak olursak maazallah... ...ilk zarar... ...görecek olan şey Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'i bize getiren ashab-ı kiramdır. Tabii ki. Yani ashab-ı kiramın... E, ...tevatür dediğimiz... Yani ezberleyen odur, değil mi? Tedvini den odur. Emanetçi hocam, emanetçi. Emanet, evet, emaneti bize taşıyan yani, odur. Eğer biz ashab-ı Kur'an mesela oturup sözbirliği yapamadılar dersek, bu Kur'an bize nasıl ulaştı çıkar ortaya o zaman? Tabi. Abi gibi ne diyoruz? Zeydin başkanlığında bir komisyon Kur'anı topladı, on binlerce sahabi, 100, 200 değil. Evet, Allah'ın Peygamberinin bize öğrettiği Kur'an buydu dediler. Evet eksi fazlası yoktu bunun dediler. E mesela İbni Mesud o Kur'an'ın toplandığı günlerde Allah ondan razı olsun. Ya şu da ayet değil miydi dediği şeyler olmuş. Hayır o ayet değil demişler düzeltmişler kafasında. Bakıyoruz ki biz sadece İbni Mesud'u alacak olsa Kur'an-ı Kerim'e yanlışlıkla bir ayet ilave edilecekmiş. Evet. Gibi duruyor. Bu sebeple evet bunlar ilahiyat evet. fakülteleri. Teva türle de, teva -tür, tespit ediliyor. toplu onay. Evet demek. toplu onay. Toplu, ona, toplu duruş. Evet. ...Kur'an-ı Kerim'in arkasında toplu durdular. Evet. Toplu. Birisi demedik ya şu eksik şu fazlaydı. Evet. E, bu da beş kişi on kişi yüz kişilik bir komisyon bir kongre değil bu. Kim yaşıyorduysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra... ...belki 120 bin kişi... ...en az yüz bin kişi. Evet. Top, topluca evet Allah bize peygamber gönderdi. Peygamber aleyhisselamın getirdiği Kur'an da buydu. Evet. Dediler. Bu güveni biz bugün elhamdülillah... Hiçbir ümmete nasip olmamış bir şekilde bu güveni sahiplendik, Kur'anımızı böyle bağrımıza bastık. Şimdi Kur'anı sahipleniyoruz da asabı Kur'anı tartışıyorsak fark etmeden Kur'anı düşürüyoruz elimizde aslında. Evet, evet. Yani bunu akıllı bir insanın yapması mümkün değil. Peki bu yani bu tartışma nasıl çıkıyor hocam? Yani zannediyorum sahabenin bu Kur'anla bağlantısını Peygamberimizle ilgili olarak da ifade edeceksiniz, Tabii. değil mi? Yani Tabii. <gülüyor> sahabe nasıl baktı Rasulullah Efendimize diye mesela öyle girdik konuya nasıl baktı? Yani neydi Resulullah Neyinci Efendimiz? İnci sorunuza cevap vereyim evet. hocam. Neden bu tartışmalar evet. çıkıyor diye. İslam insan dini hocam. İnsan da biyolojik bir yaratık. Metal değil. Evet. Fabrikasyon değil insan. Ana rahminden gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve e veda hutbesine dönelim. İlk cümlesine hocam aranızda tartışmaktan çekiniyorum. Evet. Benden sonra tartışırsınız diyorum. Çünkü biyolojik varlık olan insana İslam'ı emanet etti gitti. Evet. Dolayısıyla insan bulunan bir yerde akıl var. Akılların toplanması insanların toplanması. Ve akıllar standart değil. idrakler standart değil. Dolayısıyla anlayışlar bir çizgiden öteye geçmeyeceksin diye durdurulmadığı sürece yani evet. Allah'ın haddine dokunmayın tilke ya. Yani bunlar Allah'ın çizgileri. Kur'an'ın azametine dokunmayın. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamına dokunmayın. Asabe kiramı toplu blok olarak sakın dilinize almayın diye çizgi çizmediğiniz sürece akıl düşünür, üretir. Evet. Bugün bu sorunların var olması İslam namına bir hilafet makamının, din otoritesi makamının bulunmayışından kaynaklanıyor. Dolayısıyla herkes düşünüyor. Düşünüyor, düşünüyor. Abuk subuk şeyleri de düşünüyor. Düşünür insan. Evet. Sahabe bile düşünmüş gelmiş Efendimiz'e. Yani Allah hakkında bile hakkıma kötü kötü şeyler geliyor ya Resulallah. Deyivermiş adam. Yani sahabe de düşünüyordu ama bir noktadan sonra diline getirmekten korkuyordu. Evet. Şimdi biz... Asabikranında düşünebileceği şeyleri düşünüyoruz. Evet. İnsan nesli düşünüyor. Allah böyle yaratmış bizi. Tabii. Ama dilimizin ve kalemimizin kontrolörü yok. Evet. Dolayısıyla aklına gelen konuşuyor. icat ediyor. Yani herhangi bir teknik şöyle bir şey. Yani aklına gelen konuşuyor. Hani biraz e, onu ya insan düşünür aynı tarzda. Ya bunlar biraz spontan diyorlar kendiliğinden olu veren şeyler ama bir de bu işin politikası olabilir yani yani başka niyetler olabilir yani sadece samimi düşünce planında mesela olabilir bir şey düşünce ızharı ya da bir hesaba bağlı olabilir yani bazen insan ondan endişe etmiyor değil hocam yani acaba bir Diğer mühendislik, ki, mi, bir mühendislik mi var bu işte Yani mesela sahabenin Resulullah Efendimiz'e bakışını onun için ben gündeme getirelim dedim Yani onlar mesela bir Müslümandılar ve peygamberi nasıl gördüler Ondan gelen şeyi nasıl gördüler Şimdi sanki peygamberden gelen ikinci sınıf bir şeymiş Haşa. Zaten haşa, zaten o da gelip gelmediği problemliymiş gibi, e, gibi. yani Kur'an'a vurduğumuzda peygambere re, izafe edilen şeylerin yarısı dökülürmüş gibi bir e, anlayış empoze edilmeye çalışılıyor. Bu mesela e, İslam'la hiç alakası olmayan televizyon e, kurumlarının bu tarz görüşlere zemin hazırladığını vesaire görüyoruz. Yani, belki e, bunun için televizyonda kuruluyor kuruluyor yani var mı şimdi bakıyorsunuz bir adam hakikaten zaman zaman İslam'la ilgili hiç derdi olmayan bir adam bir program yapıyor karşısına üç tane dört tane insan diziliyor işte Kimisi tefsir adına konuşuyor Kimisi bilmem ne adına konuşuyor ve hep bu konular irdeleniyor yani adeta insan Han dilim varmıyor Peygamber didikleniyor Hadis didikleniyor Yani orada sahabeyle Mesela insanlar diyorum ben Ya Hazreti Ebubekirle Peygamberimiz Allah. arasındaki Hukuku hiç mi akıllarına getirmezler Mesela böyle diyorum Ya yani peygamberimizle bu insanlar Onu romantik kabul ediyor ama Kalbi hocam, alakası diyor. nedir diyorum mesela Siz, siz endişe duymuyor Yani nasıl bu insanların Peygamberimizle hukuku Mesela ne diyorsunuz o konularda? <gülüyor> ben şimdi, fazla konuşmam böyle. Sizden şey istiyorum. Şimdi istiyor. üstadım itham da riskli bir şey. Yani filancanın üzerine mal İsim olacak. İsim vermiyoruz hocam. İsim de vermiyoruz ama söylediğimiz şeyler birine gider. Çok gidiyor. Bundan dert ettiğimizden değil. Zira yani eğer hakikaten sizin temas ettiğiniz gibi bu bir mühendislik planıysa Allah'ın lanet üzerine olsun. Dinimi ve peygamberimi evet. şey, irdeliyorsun sen ne yapıyorsun ya? Sen Yahudi ile ne farkın kaldı? Misyonerle evet. ne farkın kaldı senin? Ama ben bütün duygularımı zapt ederek bunun iyi niyetle güya bir şeyler yapacağım. zannıyla yapıldığını söylemek istiyorum. Bunu bir dipnot olarak yazayım ben buraya. Yani yazın tabii ama mesela şundan bahsedelim. Ee, o zaman yani diyelim ki siz böyle bir programa girdiniz. Ya da o programda değil de daha samimi hani müminler arası ilişkilerin rahat olduğu bir ortamda e, bu iddialarda bulunan insanlarla karşı karşıya geldiniz. Mesela onlara ne sormak istersiniz? Ya kardeşim. Tamam senin şu konularda endişen var Şunlar akla gelmiyor Mesela hadis ilmi bu kadar Tartışmalı bir ilim midir? Hadisler bu kadar Halkın tartışacağı bir ilim mi? Halkın Adimler tartışacağı bir ilim midir? Hadi. Ya da hocam hadis Yani bize bu kadar tartışmalı e, Bir şekilde mi ulaştı? Biz böyle her hadisi mesela Didiklemeli miyiz? Yani bir takım güvenilir hadis kitapları diye nitelediğimiz e, hadis kitapları var. Ya bunlar... Nitelemiyoruz hocam. 12 asırdır böyle bağrına basmış. Bağrımıza basmış. basmış. Ümmet yani, bağrına basmış. Şimdi bu hadis kitaplarının bu kadar didiklenmesi yani şey midir? Yani Allah'tan hocam, reva mıdır? Onu <gülüyor> diyor, bu tip demekle. arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Evet. Bazen samimi bir muhabbet ortamımız oluyor. En son bu fikirleri Özellikle benimle münakısh etmek için bir arkadaş grubu geldiler. Ee, sizden daha sert giriş yaptılar. Ben rahat rahat dinledim. Bir 15 dakika sunum yaptılar bana. Dinledim. Dediğim arkadaşlar devam edebilirsiniz sabırla dinleyeceğim dedim. Yok özetini anlattık dediler. Dediğim ki ben ve bütün Müslümanlar sizi tasdik ettik. Kabul edin. Lütfen bana söyler misiniz? Ne değişti? Birinci sorun bu. Ne oldu? Evet. Ne oldu? Üç tane, beş tane sosyete. Aa İslam dedi. Bunun için mi bu masrafa girdiniz? E akıl almıyor belli şeyleri. Ya Allah kabul ederseniz alın diye mi din gönderdi? Evet. Bir bu. Bunun cevabını bana verin. Ne değişecek? Evet. 2 Hiç mi merhametiniz yok dedim ya. 1200 senedir aptal mıydı bu ümmette siz akıllısınız Evet Yahu hiç mi akıllı insan çıkmadı sizden önce ya Yani bunu niye böyle düşün Biraz da ümmetin geçmişini düşün Ve senin 1200 senelik Buhari'den bugüne kadar olan gününde Hiç akıllı kimsenin olmaması bu ümmette Hoşuna mı gidiyor senin Evet Diyelim öyle bir şey ispat ettin Hoşuna mı gidecek üçüncüsü benim cevabını bulmamı sizden beklediğim bir şey bu sizin takvanızı mı artıracak sabah namazını camide kılıyor musunuz bu işte asıl bence asıl soru bu hocam yani mesela ya böyle bir didikleme işine girdiğinizde takvanız mı artıyor Müslümanlığınız mı artıyor yani Ama dikkat ediyorum ...bayan erkek... ...beraber yolculuk yapabilmek için... ...sen bunu irdeledin diye bana evham geliyor... Evet. ...sabah namazına gitmeyi... ...camide kılmayı... ...Kur'an-ı Kerim emretmiyor... ...hadis-i şerifler emrediyor... Sen demek sabah namazına gitmek istemiyorsun camiye... Evet. ...yani hep takvadan kopuk... ...dünyevileştirmeye... ...uygun projeler için... ...hadisin olmaması gerekiyor... Evet. ...hadis var oldukça... Müslüman daha fazla dezenfekte edilmiş bir ortamda kalıyor. Dünyevileşmenin... Mesela ne demek istiyoruz? Bence bunu biraz açın hocam. Yani Açalım. <gülüyor> hadis var oldukça ne demek? Sünnet ne demek? Yani bir Müslümanın hayatı... Sahabe sünnete, hadise nasıl baktı? Yani oradan biz ne anlamalıyız? Kaç senedir anlam hocam Kur'an ve hadis duyuyorsunuz ortalama? Yani... İmam Hatip'ten beri bir 50 e, ta, sene değil mi asker? askeri 50 sene yani. Tam 51 senedir de ben Kur'anla meşgulüm evet. elhamdülillah. Yani 4 yaşında başlattı yani bu. Ben de işte İmam Hatip'e. E, ne zaman 59'da girmişimdir yani. E sizin e. maşallah benden fazla hocam. Evet, 60 seneye yaklaşmışsınız. Evet. Yani bir İslam tanımışlığınız, Kur'an tanımışlığınız öncesinde var, de yani mahalle hocasında Misal. falan şeylerimiz Yok, vardır. İlimle evet. uğraştığınız Hı -hı. günden evet. saymak istiyorum. Açın Kur'an-ı Kerim'i tam bütün bu bilginize rağmen bugün kıldığımız beş vakit yok Kur'an'da. Evet. Namazın dört rekatı, iki rekatı ayrıntısı yok. Evet. Dolayısıyla ayrıntılar yani işe yararlar. Evet. Ve yaşanabilir bir Müslümanlık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde var. Yaşanabilir bir Müslümanlık. Evet. Kur'an-ı Kerim uzayda duran bir din gibi din getirmiş olur bize. Neden? Namaz ayrıntısı yok. Oruç ayrıntısı yok. Zekat ayrıntısı yok Ahlak ayrıntısı yok Anne babaya itaat ayrıntısı yok Aile ilişkileri ayrıntısı yok Bir tür anayasa gibi bir şey Kur'an-ı evet, Azimuşşan evet. Bu ayrıntıların adresi olarak da Resulullah'ı gösteriyor Aleyhisselatu vesselam evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kendisi yok Hadisi şerifleri var o zaman Kur'an Kur da Resulullah'ı gösteriyor değil Gösteriyor. Mi? Alın kaç, diyor. O ne verdiyse alın. Kaç mı? ayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gösteriyor. Evet. Ona gideceksiniz. Onun sözlerine hiçbir itirazınız olmayacak. Gönülden kabul edeceksiniz de mümin olacaksınız diyor evet. allah Teala. Gönülden. Gönülden. Bir de öyle zoraki kabul diyor. yok. Evet. Kalbinizde bir sıkıntı duymadan. Değil mi hocam? Yani bu çok... Allah rahmet etsin biz Birgivi dersleri yapıyoruz evet. şimdi. İmam Birgivi Tarikati Tarikatı Muhammed Muhammediye buna benzer tartışmaların olduğu bir zamanda o kitabı yazmış o. Evet. Bu derece değil ama benzer bidatler konusu filan var. Müthiş bir şey hocam gibiyi kitabına ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine sarılma Kur'an'a sarılma diye bir başlıkla Başlamış evet. Sayfalarca peygamber aleyhisselama Teslimiyeti önce başlatıyor Evet. O teslimiyet anlaşılmadan da e, Herhangi bir şekilde Müslümanın orijinal bir Müslüman olmayacağını ispat ediyor orada evet. Bugün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini tartıştığımız zaman bilerek ya da bir başta dedim ya ben kasıt, anlam, kasıt görmek istemiyorum. Tamam, ben işte. de öyle bakmayayım da hocam. Kas, siz de bakmıyorsunuz herkes ama. Herkes kendisi baksın öyle yani. Baksın kasıt <gülüyor> var mı veya kasta alet oluyor mu? Evet. O. Kasta alet baksın. oluyordu. Yani o o hukuk çünkü herkesin dili tutması gereken bir hukuk. Hocam buhari Müslümi İbni bir haftalığına kaldıralım yok sayalım. Camiler dahil İslam'ın yapılabilecek tek bir ibadeti yoktur. Evet. Siyaset sıfıra düşmüştür. Yani hadisi şerifleri adıkça Müslümanların siyaset anlayışı biter. Evet. Sıfırlanır. 23 yıllık siyasi uygulamasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kaldırıyorsun sen. Yani. Dolayısıyla ondan sonra Almanya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin mandası bir İslam toprağı olmakta sakınca görmemek zorundasın. Evet. Çünkü Kur'an'da iki çizgi var. Birincisi kafirlere şiddet gösterin diyor allah Teala Ya deli dolu İngiltere'nin üstüne yürüyeceksin Aradıkları bu zaten evet. Ya da herkesle ortak bir barış çizgisinde durun allah Teala diyor Gidip İngiltere'nin boyunduruğu altına gireceksin Hadis-i şerifler ise bunların ne olduğunu izah ediyor 23 senede bu şiddetli kafirlere şiddet gösterin sözünü Efendimiz uygulamış Yahudilerle bir arada durmuş evet. Hıyanet edenlere ceza vermiş nan hepsi yani, İslam'ın içinde. Pratiği olmayan bir sistem isteniyorsa e, hadis rivayetlerin kaldırılması lazım. Evet. Bu 200 senedir yaklaşık olarak bu proje işte Avrupa'da başlatıldı. Bugün meyvelerini yiyorlar mı? Yemiyorlar henüz çünkü elhamdülillah hala Buhari ezberleyen talebelerimiz var. Ya elhamdülillah. Gencecik kızlar Buhari ezberliyorlar elhamdülillah. Ama bir gün eğer Hadissiz, Resulullah'sız bir Müslümanlık çıkarırlarsa, tıpkı Hristiyanlıkta olduğu gibi papazların istediği şekli koyabileceği, istediği işi yapabilecekleri bir afetle karşılaşıyoruz. Ben buna bir örnek vereyim. Bir kere daha zikrettik bunu zannediyorum. Almanya'da ölü yakan bir fırın gezdim. Evet. Ölüleri yakıyorlar. Bu bir şey papa dönemimi Hitler döneminde yok yok yeni kazan, yeni, yeni. Fırın, fırınlar var. Ha, ha, ha. Zenginler Yakılmak ölüm. isteyenleri yani. yakan krematoryum Dün, diyorlar. Dünyada başlamak istiyordur adam. E, yani. Yanmaya, yani, değil yanmaya değil Yanmaya. Bir papaz hmm. rehberliğinde gezdik. Orası da dinsel bir bölüm olduğu için papazı var. Derken papaza bir soru sordum. <gülüyor> Dedim ki benim bildiğim kadarıyla Hıristiyanlıkta da yakma. Yok. Ee, yok yani insanın ölüsü saygın çünkü evet. mesela Müslüman olarak dedim ki kafir de olsa e, saygılı davranılır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudinin cenazesi geçerken bile ayağa kalktı evet. Yani bizde böyle dedim bizde de öyleydi dedi Şimdi nasıl öyle değil dedim Şimdi dedi papalığa zenginler çok baskı yapıp ricada bulundular Papalık da onları kırmadı izin verdi dedi her gün bir şeye izin veriyorlar. Onların dedim ki, şeyleri. Bir dakika dedim. Papalık dedim Allah'ın yasağını serbest yapabilir. Ama dini otorite dedi. Evet. Dedim dini otorite demek, din koymak demek değil ki. Lütfen bunu tartışmayalım. Siz dedi... Bizim, Başka bakıyorsunuz. E, teologlarla tartışabilirsiniz bunu. Benim görevim değil dedi. Hı hı, yani evet. Teşekkür ettim bıraktım. Şimdi eğer biz tefsir okumuş, hadis okumuş, ilahiyatlı ünvan kazanmış birilerine dinle oynama hakkı vereceksek akıbetimiz Hristiyanlığın akıbeti o zaman evet. hayır Allah'ın ve peygamberin çizdiği çizgi kalacaksa peygamberin var olması lazım aksi takdirde herkes Allah adına çizgi çizecek şimdi mesela hocam az çok hukuktan anlayanlara ben şöyle bir soru sormak istiyorum Türkiye Cumhuriyeti anayasası kaç ciltlik bir kitaptır ne olacak hocam yani kadar ma, 179 madde hepsi yani sayfa bir defa değil mi yani 10 sayfalık bir kitap Konsa gibi Tab ki. kitap gibi Peki Türkiye Cumhuriyeti kanunları kaç cilt eder Oo, Avrupa Birliği'nden bir takım normlar aldık ya hocam binlerce sayfa yani Türk kanunları Avrupa Birliği kanunlarına uyduruluyor. Binler, on binlerce sayfa icat oluyor. E, tabii ki. Şimdi la teşbih ve la temsil. Haşa bunlar ölüyle diriyi benzetmek kadar farklı şeyler. Tabii. Ama anlaşılsın diye güncel tabii, bir konu tabii, diye tabii, söylüyorum. Tabii. Şimdi Kur'an'ımız bizim temel yasamızdır. Tabii. Ana çizgilerimizi çiziyor. Anayasa kelimesini kullanmak istemiyorum Kur'an-ı Kerim için. Tabii. O başka bir kavram. Ama temel mantığımızdır Kur'an-ı Kerim bizim. Tabii Allah ile aramızdaki bağlantıyı, peygamberin konumunu, insanın kimliğini çiziyor. Her şeyi o çiziyor. Çiziyor. Evet. Ama bu ayrıntılarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koymak için gönderilmiş zaten. Evet. Eğer bunu Resulullah koymayacaksa aleyhissalatü vesselam herkes koyar. Evet. Herkes ayrıntı koyar. Böyle istiyorum der. Hristiyanlığın başına gelen İslam'ın evet. başına gelir. O yüzden Öyle deniyor. Zaten İslam'ı protestanlaştırma şeyi. deniyor. Evet. O yüzden... Bu kardeşlerimiz eğer bu projeyi bizzat kendileri şeytanın aleti olup kullanmadılarsa, icat etmedilerse Peygamber Aleyhisselam'ı uzaklaştırma projesini bu kastı olan İslamı Hristiyanlaştırmak isteyenlere alet olduklarını anlamalıdırlar. İstiğfar edip Allah'a dönmelidirler bu işten. Ve bu onların takvasını mı artırıyor? Dünyevileşmesini mi azaltırıyor? Buna dikkat etmelidirler. Bir de bir insanın hani futbol takımının bile Geçen ligde Mağlup olmasından üzülüyor da 14 asırlık geçmişimizin Kara olmasından zevk mi alıyor Müslüman Yani bunu tefekkür etmelidirler Dolayısıyla biz iyi olmadığını yani bu, bunun iyi bir iş olmadığını net söylüyoruz. Ama bu işle iştigal edenlerin, hadis-i şerifleri karşısına alıp laubali konuşanların, asabı ı kiram başta olmak üzere tabi'in ulemasını, Bukharileri, i̇bn maceleri laubali bir lisanla ağzını alanların e, iki tehlikeye dikkat etmelerini söylüyorum. Bir, eskittikleri bu değerin yerine kimi koyacaklar? Evet. Buhari'nin yerine kimi koyacaksın? Shakespeare'i mi koyacaksın? Evet. Çok önemli bir mesele hocam Çünkü insanlar bir önder arıyorlar evet. Buhari 12 asırlık önderimizdir Yerine kimi koyacak Sorusunun cevabı lazım Sen mi oturacaksın Şöyle bir şey hocam Şimdi yani malumların Hadis ilmi e, Diye bir ilim var e, Yani İslam kültür Mirası ilim %50'si mirası ilmin hocam. E, Böyle bir ilim var Bu ilim içerisinde Hadisler tasnif de edilmiş yani bunların içerisinde zayıf olanlar ayıklanmış, mevzu olanlar ayıklanmış, Ayıklandı, yani tasnifler var hadis kriterleri açısından, senet açısından ve muhteva açısından, pek çok açıdan, pek çok pek çok açıdan, açıdan, açıdan. tasnifler var. Şimdi bu son gözlendiğimiz, değerlendirmeye çalıştığımız hareket, acaba hadislerin... Yani zayıf ve sağlam Olmayanlarını ayıklama Şeyi mi gibi görünüyor size Yoksa daha kökten Müesseseyi devre dışı Bırakmak gibi mi görünüyor Çünkü yani diyelim İmam Buhari de yani İmam Müslim de Hani e, zayıf olanı Tasnif etmeyi O hadis ilminin bir gereği olarak görmüş evet. Yani mevzuyu ayırmayı Hadisten ayırmayı Bu işin hayati boyutu olarak görmüş Şimdi bu iş Acaba böyle mevzu olana yönelik bir şey mi yoksa müesseseye yönelik mi ne Bunun müesseseye yönelik olduğunu inkar edemeyiz hocam. Bu müesseseye yönelik. Evet. Bizzat ana şartel ile oynanmak isteniyor. Evet. Bir kere Buhari hocam ümmetin çocuğu. Evet. Ümmetin ürünü. Evet. Ümmeti Muhammed'in alın teri Buhari. Ee, Greenwich Üniversitesi mezunu değil. Batı kültürlü değil Yani Buhari'nin standartları Takva standartları Evet. Dolayısıyla Buhari'nin yanlışı bile Ümmetin bağrında yer buluyor Yani Buhari'nin e, Peygamberimize Bir yanlış şey isnat etme Diye bir ihtimal söz konusu Buhari değil Buhari hata etmiş olsa bile Bir çalışmasında Buhari'nin sadakatı, teslimiyeti Niyeti gözler önünde Peki şöyle bir şey yapılabilir mi hocam? Yani Buhari'de bilmem şu kadar hadis-i şerif var. Yani nah, e, sahihlerinde e, naklettiği, bunlar peygamberimize aittir dediği. Şimdi birisi oturup yeniden ben de hadis e, ilmiyle uğraşıyorum. Buhari'de peygamberimize ait olmayan şu şu şu hadisler var diyebilir mi? Hocam Buhari 3. asrin insanı. Evet. 1400. asırdayız biz. Yani evet. 14 asır geçmiş, 1400. senedeyiz. Ee, Buhari'den sonra 500 sene yaklaşık olarak bu yapıldı hep. Körük örneği kimse Buhari teslim olmadı ki hocam. Ya evet. Yani evet. Buhari 200 evet. 300. <gülüyor> yılında gelindiğinde İslam'ın 300. senesinde Buhari'nin Cami isimli bir sahih kitabı var diye İslam alemi duydu bunu. Evet. Sağlığında da biliniyordu zaten büyük bir çalışma yaptığı. Ölümünden 50 sene sonra İslam toprağına yayıldı bu kitap. Evet. Herkes Kur'an'dan sonraki en büyük kitabımız... ...Selamun Aleyküm aldık bu kitabı demedi hocam. Hiç kimse demedi. Bu bir Yani çalış... çalışıldı üzerinde. Bu bu halinin çalışmasına mesela... ...Dare Kutnisinden e, vesairesine kadar onlarca alim... Böyle ...üç kişi beş kişi değil... Cesur bir şekilde üzerine gitler bu haline. Sağlığında bu üzerine gidildi zaten. Evet. Sağlığında da gidildi. Sağlığında şahsının üzerine gidildi. İlim adamlarının bilimsel tartışmaları şeklinde. Buhari öldükten sonra kitabının üzerine gidildi. Ta 750. senelere gelindiğinde. İmam Neveviler döneminde filan dendi ki bu kadar çalışmadan sonra, bu kadar üründen sonra bu Bukhari gerçekten Allah'ın kitabından sonra en sağlam kitabı yazmış. Ama Kur'an değil. Evet, Asla. Evet. Kur'an'ın yanında değil. Evet. Aynı rafın kitabı değil bunlar. Evet. Kur'an üst raf. Alt rafta bir numara. Evet. Dendi. Mesela e, çok enteresandır. İbn-i Hacer, İbn Hacer el-Askalani e, Bukhari üzerine çalışma yapan e, en ayrıntılı şehirleri yazan son büyük alimdir. ...o kilitlemiş bu işi... ...nasıl kilitlemiş... ...mesela kendinden önce... Işte, ...Dare Kutni 4-5 hadiste tereddütlerin var... ...Buhari'de diyor... Evet. ...Buhari'de mesela muallak hadisler... ...diye bir konu var... ...yani hadis kriterine uymadan yazdığı... ...hadisler var... ...bunları mesela tenkit etmiş alimler... E, ...hem bu kadar titiz çalışıyorsun... ...hem konunun başında bir muallak hadis getiriyorsun... ...yani senet yok bir şey yok hadisin başında... ...gibi tenkit etmişler... Bunu tenkit edenleri hiç kimse vay edepsizsen buhariyi nasıl tenkit ediyorsun deme hocam. Yok. Bu, bu söz yok. Bu tenkit yolu açık. Üstelik de böyle Buhari'nin aleyhine yazı yazıldıkça, kitaplar yazıldıkça Buhari'nin üzerindeki mercek biraz daha rakamı büyütülmüş bu sefer. Evet. İbn Hacer bütün bu çalışmaları toplamış. Kütüphane niteliğinde büyük bir çalışma ortaya koyup Buhari'de sorun olmadığını ispat etmiş. Bu ispatın üzerine de Suyutiler vesaire pek çok alim gitmiş. Yani i̇bn Hacer'den önce ve sonra. Evet. Hala Buhari devam ediyor hocam. Evet. Yani Buhari'nin hala asla bunda yanlış söz var diyen kafirdir diyen bir alim yoktur. Yok. Kıyamet gününe kadar da Kur'an-ı Kerim'imiz hariç bütün kitaplarımız alimlerin masasında çalışmak için bekleyecektir. Bukhari'den bir hadisi inkar eden kafirdir demiyor hiçbir kimse zaten. Evet. Fakat bunu bizim alimlerimiz yapsın diyoruz biz. Birisi çomak sokmasın Bukhari'ye. Evet. Ve bunu yapan adam sabah namazını camide kılmış olsun. Muttakî olsun. Muttakilerden olsun. Allah'tan korksun. Yani senin Buhari. Peygamberle hukukunun yaralanmasından endişe etsin. Yani biz ahlakında, takvasında bir sorun görmeyelim. Evet. Bunu birilerinin ekmeğine yağ sürmek için yaptığına dair bir tereddüdümüz olmasın. Evet. Ya Buhari elbette konuşulacak. Buhari başkalarını konuştu hocam. Evet. Buhari binlerce insan hakkında karar verdi. Değil mi? Yani bundan alınır dedi. Hadis bundan evet. alınmaz tenkit dedi. Etti. Dolayısıyla Buhari de tenkit edilecek. Vurana vurulacak. <gülüyor> bir sıkıntı yok. Bu ayıp değil. Evet. Alimliğin gereği bu. Evet. Ama evet. bunu kim yapıyor? Evet. Yani la teşbih ve la temsil. Ne yapalım seviyemiz bu bizim. Biz burada beş kişi oyun oynuyoruz. E, bu oyuna dışarıdan biri gelip bir yumruk vurursa bu oyun olmaz ki. Bu acaba... Ee, bu tarz tartışmalar da bizim kaygılanmamız aşırı bir kaygılanma sayılabilir mi hocam yoksa Hocam bunu halk düzeyine düşürülmesi bir kaygılanma nedenidir. Evet. Çünkü halk ameliyat yapıyor mu hastaları? Ya bu televizyonda mesela olmaz. Milyonlar ve kimin izlediği belli olmayan internet de nasıl nasıl etki ediyor? Değil? Yani İnsanlar zaten pamuk ipliğiyle dine bağlı. Evet. Bu pamuk ipliğine asılmanın bir anlamı yok. Evet. Yani Buhari'nin televizyonlarda yıpratılması başka şey. İlahiyat fakültesinde beş akademisyenin saatlerce bunu tartışması başka bir şey. Mesela e, alimlerin okuduğu derin kalın kitaplarda bu konular var. Türkçeleştirilsin hiçbir sakıncası yok. Evet. Ama e, düzeyi ilkokul düzeyi olmuş bir insana... Böyle şeyler anlatıp vay ya biz boşuna İslam'a inanmışız. Denmesi kadar abes bir şey olmaz ki. Şimdi biz biraz önce bir söz söyledim iki büyük teyelgeden söyledim evet, evet. birini söyledim ikincisi kaldı. İki, onu belirteyim eksik ha, de eksiklik şey. olmaz. İkinci konumuz hocam biz Buhari, Müslim'i, İbn Mâce'yi bitirirsek bu çalışma bitmeyecek. Kur'an bu sefer masaya yatırılacak. O evet, zaman ne? Yani. Kesinlikle mi? öyle. Nitekim başladılar. Bu sefer ne? hadisleri senet üzerinden var mı yok mu diyenler Kur'an-ı Kerim'e bunu söyleyemiyorlar. Çünkü bu toplumdan büyük bir infial alır. Linç olur o insanlar. Zihin linci görürler. Ee, ne diyorlar? Kur'an'ın tarihsel bölümü vardır diyorlar. Evet. Ne demek tarihsel? Yedinci asırda indi Kur'an. Yedinci asır insanının kültürü oydu. Onu onlara öyle anlattı Allah diyor. Evet. Mesela diyor ki işte kadınlar. Ee, şahitlik konusunda iki kişi olsunlar, erkekler bir kişi olsun. 7. asır kadını o düzeydeydi onun için diyor. Evet. Bu neyi gösteriyor Allah? Asırlar sonra e, insanın tekamül edeceğini bilmiyordu. O asra indirdi Kur'an'ını. Evet. Halbuki biz ne diyoruz? Kıyamete kadar baki bu Kur'an diyoruz. Tabii ki. Kıyamete kadar kelimesini daraltıyorlar. Evet. Bu Kur'an bazı hükümleri tarihte bırakıyorlar. Z zarar verecek. Geçmişte Bugün... bırakıyorlar. Ge yani şuralar geçersiz. İşte bu geçmişe bıraktığı şeylerden biri faiz mesela. Faiz evet. O zaman ekonomik açıdan kötüydü diyor şeyin gerekli diyor. Evet. Ya Kur'an var deyince o tarihsel Kur'an da diyor. Evet. E Allah Teala kadınlara şöyle emretti erkekler o tarihsel diyor. Sıkıştı mı tarihsel diye bir cümle buluyor. Hani çocuklar o harici diye bir oyun oynarlar evet, ya yani o evet. o harici olmaz ki. Yani burada asıl büyük tehlike hadisi şerifler bitince diyelim temizlediler maazallah. Hadiste sorun kalmadı. E, işsiz kalmayacak bu adamlar. <gülüyor> evet. Yeni işleri evet. Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Ne yapacağız o zaman biz? Evet. Bir kere bu kapıyı açtıysak onlara alimdir, tartışıyor, akademisyendir dersek sonra Kur'an'ımızı pazarlamış olacağız la gaddar Allah. Hocam burada bir de şey var. Bu hadislerle ilgili <gülüyor> konuya yeniden dönersek şimdi e Hadislerin bir senet yönünden Tahlili söz konusu Olmuş yani bu, bu sözü Peygamberimiz sö söyledi mi? Evet. Değil mi Bir o var bir de Muhteva yönünden Siz nasıl bakıyorsunuz Mesela bugün artık bir sözün Peygamberimize ait Olup olmadığını e, Tespit etme imkanı Bugün var mı bu Yani Mesela Buhari döneminde Bu daha vardı Çünkü o ilk nesle daha yakında değil mi? Yani şimdi bu nasıl tespit edilebilir? Ee, yani şu hadis <gülüyor> peygamberimize ulaşmamıştır deme imkanı var mı? Hocam rakamsal olarak 50 bine yakın söz peygamber sözü diye hadis diye bize ulaşmış. Evet. Bunların çok büyük bir bölümü benzer sözlerdir. Yani evet. Ahmet de duymuş Mehmet de duymuş Ayşe de duymuş Fatma da duymuş Farklı duyumlarla bize geldiği için 50 bin civarında evet. ee, Tekrarları filan çıkarırsak Şöyle böyle 10.000 bin civarında sözü var Efendimizin evet. Sallallahu, aleyhi Sallallahu aleyhi ve sellem Çok açık Ve sarih bir şekilde şunu konuşabiliriz Bu sözler Kimin ağzından kimden Taşınıyorsa o isimler dahil Peygamber Efendimizin Mercek altına alınmamış ve yüzlerce alim tarafından irdelenmemiş tek bir sözü yoktur Evet Mesela bir hadiste Ortalama beş insan ismi vardır Evet Efendimizin ismi var O biliniyor Asabın ismi var Bir sahabeden duyulması Tabii. lazım Tabii. Sahabe, Sahabeden duyanın Ondan duyanın Ondan duyanın ismi var Evet Ortalama beş Bazen altı Bazen yedi isim olur Ravi dediğimiz Ravi dedi. Aktarıcılar yani, Evet Aktarıcılar Hadisin kendisi konu olarak yüzlerce alim tarafından incelenmiş, Kur'an'la karşılaştırılmış, diğer hadislerle karşılaştırılmış, ashab-ı kiramın pratiğiyle karşılaştırılmış, ortaya kalmış. Evet. O isimlerin her biri çocukluklarından ölünceye kadar kimdiler, nerede duydular, ne yaptılar konuşulmuştur bu. Mesela ravi <gülüyor> her birinin bir dosyası var değil mi? Hasan Basri özgeçmiş dosyası adeta özgeçmiş dosyası evet. sadece özgeçmiş dosyası değil CVC değil Şu çok ince nokta onu anlatıyorum Hasan Basri'den duydum diyor İbrahim isimli bir zat evet biz İbrahim'le Hasan Basri'nin buluştuğu yeri bilmedikçe bu hadise evet demiyoruz aslında. Evet. Nerede buluşabilir bu? buluşma? Yani bugün bile insanlar o kadar takip edilemiyordur. Evet çok önemli bir şey hocam bu. Yani, yani tabii. Evet. Diyor ki e, bu adamın diyor e, ölümüyle diyor duydum diyen adamın ölümü arasında diyor çok yakın günler bunlar aynı günlerde ölmüşler de talebe olmuşlar diyor. Bu ne? adamı Bas Basri'ye gittiğini hiç duymadık diyor. Hasan Basri de Yemen'e gitmemiş diyor. Bunların buluşma ihtimali yok. Bu hadisin üstünü çiziyor. Evet. Yani bugün biz bu hadis sahihtir. Yani doğrudur. Sahiye yakındır. Hasendir. Veya sahih değildir. Zayıftır. Yani bu hadis peygamber hepimize ulaşma sıkıntısı yaşıyor. Evet. Ama filanca hadise benziyor konusu. Dolayısıyla zayıf diyelim buna. Ya bütünüyle diyoruz. üstünü çizmiyor ama... Ha. Yani zayıf gibi bir şey... De bir kalıyor. de yakalıyor ki bu adam... Bunu belgesiz bir şekilde nakliyor. Bu mevzudur, uydurmadır, Resulullah böyle bir şey dememiştir diyor. Evet. Dediyse de bu o söz değildir diyor. Evet. Dolayısıyla bu elli bin sözün arasında yaklaşık olarak. Bizim bugün mümin bir insan olarak. Ya sayalım böyledir diyeceğimiz tek bir söz yok. Evet. Hocam şaka bir rakam değil. Bin, iki bin, beş bin, on bin değil tarihimizdeki evet. hadis alemi sayısı. Yüz binlerce alim ömür çürütmüşler bu işler için. Ve ücret alma pahasına değil. Ünvan alma pahasına yani değil. Ben şöyle diyorum hocam. Ne dersin? Yani peygamberimizden gelen bir söz yere düşüp kaybolmasın. Değil mi? Ben onu şöyle benzetecektim. Buyurun. ...Bedir'de ne yapıyorduysa sahab-ı ...Uhud'da ne yapıyorduysalar... ...Buhari onu yapmaya çalıştı. Evet. O masasında Uhud'da gördü kendini. Maşallah evet. Biz Buhari'yi, Müslim'i, İbn-i Mace'yi... ...ne zaman tenkit edelim... ...sen ne biçim adamsın diye. ...Bedir'dekileri tenkit edebildiğimiz kadar. Evet. Peki Buhari yanlış yapmaz mı? Bedir'dekiler de yanlış yaptı, kavga yaptılar... ...Kur'an-ı Kerim yapmayın bu kavgayı dedi. Evet. Yani Bedir'e gittiler de sıfır hata değildiler... Ama Allah onları ne yaptık Geçmiş ve geleceklerinizi temizledim dedi. Celle Celaluhu. bu hayatlarını ortaya koyacak. Resulullah hocam. sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Bedir'de etten kemikten duvar örmek gerekiyordu. Evet. Peygamberimizin etrafında. Yaptılar ve biz ne yaptık? Başımızın tacı olun siz dedik. Allah sizden razı olsun. Bedir olmasa Efendimiz bile ne buyurdu? Sana kulluk yapan kalmayacak ya Rabbi dedi. Evet. evet. Buhari, İbn-i Mace, Ebu Davud, Darimi, Darakutni. Zihinden et. ...kemik duvar ördüler... ...Peygamber aleyhisselamın evet. etrafında... ...zihin surları ördüler... ...beyin surları ördüler... Çok güzel, evet. ...dolayısıyla... ...Darakutni dediğimiz muhaddis... ...İbni Hacer dediğimiz muhaddis... ...Suyuti dediğimiz muhaddis... ...Zehebi dediğimiz muhaddis... ...bütün hataları var yok... ...hepsine rağmen... ...Bedir günü yapılması gerekeni... ...Bağdat'ta yaptılar... Basra'da yaptılar... Evet. ...bugün ise üçüncü bir versiyon olarak... ...biz çıktık... İbni Hacerleri, Suütileri, İbni Macileri, Buharileri, Darimileri Savunurken biz Bedir'de yapılanı yapıyoruz aslında Evet Çünkü Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bedenini muhafaza etmek ashabın göreviydi Evet İbni Hacer'in günlerinde İbni Maccenin günlerinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını korumak gerekiyordu Beyinlerden surlar ördüler Bağdat'ın etrafına Müthiş evet Bugün ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin korunmuş mirasını korumak bize düştü. Evet. Ahmet Taş Getiren'e düştü. Nulettin Yıldız'a düştü. Korunmuş mirası korumak. Korunma. Yani. Korunmasaydı bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoktu hocam. Evet. İsa aleyhisselam gibi hayalet bir peygamber olarak kalacaktı aramızda. Sonra da küfür ne diyecekti? Bizim İsa'mızın Tevra İncil'i yok diye siz nasıl tereddüt ediyorsanız olmayan bir peygamberin Kur'an'ı size nasıl geldi diyecekti. Evet. Mirası korunmamış bir peygamber. Zatı e, mübareki, korunmamış bir peygamber nasıl olur Kur'an getirmiş olur bize? Hangi ortamda getirdiği belli olmayacak. Geliş şartları, korunuş şartları, oturtuluş şartları bilinmeyen Kur'an nasıl sayılıyor? En bilinen insan peygamberimiz. Bugün en bilinen insan, Evet. sözleri, hayatı belli bir insan, sihireti belli insan. Buna rağmen Kur'an'ımızı tenkit ediyor adamlar. Evet, evet. Bilinmeyen bir peygamber olsaydı Kur'an'ımızı biz nasıl müdafaa edecektik? İşte bu bize kaldı, kendisi gitti peygamber bu kaldı mı diyecektik. Yani bunu düşünemeyen bir insanın çocuk olması lazım. Diyecekler ki bu kardeşlerimiz, ya ben sadece bir konuyu ütengit ediyorum. E, surdan bir gedik açıyorsun sen amaneci fazla evet. demişti ya surda bir gedik açtık. Sen bir gedik açıyorsun, evet. bir ulaşıyorsun. Şunu şey yapsak diye <gülüyor> düşünüyorum bu konuyla ilgili tartışmalarda. Diyelim ki hadis sened itibariyle peygamberimize ulaşıyor. Şimdi muhteva üzerinde de Ya bu Yani peygamberimiz böyle bir söz söylemiş olamaz Ya yani tamam Ten, ulaşıyor metin, ama bula, Metin tenkidi metin deniyor tenkidi Metin tenkidi deniyor yani bu, bunu da yaptılar bu, hocam şimdi Bugün mesela Buhari'ye böyle baksak Baktılar yani, hocam ha, niye biz bakalım Evet Yani şey yapılabilir mi Yani senet olarak ulaştı ama Ya bunu peygamberimiz söylemiş olamaz Gibi bir yaklaşım Şimdi bir defa ha. Peygamberimiz bunu söylememiş... Ola, o oradaki söylemiş, kriter ne? Söylemiş olamaz sözü yüzde doksanı için geçerli. Peygamber zaten itidalli herkesin söylediğini söylemedi ki. Kimsenin evet. söylemediklerini söyledi. Evet. Dolayısıyla kime göre peygamberin söylediği evet. söylemediği olacak. Evet. Modern kafama göre ise hiçbir söz söylememesi lazım zaten. Evet. Kur'an'dan başka ölçü olamaz. Evet. Kur'an'a göre söylememesi gerekeni söylediyse peygamberimiz sıkıntı bu. Ha, ona bakmak. Ha, onun dışında zaten keyif bozduğu için peygamberimiz sevilmiyordu. Evet. O keyfi kıyamete kadar hep bozacak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimse de keyif bırakmayacak. Keyifleri artırmak, konforlu bir hayat getirmek için gelmedi ki. Konfora takılmamak için uyarmaya, yani uyarıcı bir peygamber bu aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla peygamberimizin sözlerini, ya bunu peygamber söylemez diyeceğimiz her söz öyle bir sözdür. Aferin iyi adamsınız demek için gelmedi ki. Bunu yapmayın demek için geldi. Şöyle yapacaksınız demek için. Uykuyu uyandırmak için geldi. Aç bırakmak için geldi. Oruç tutun demek için geldi. Kazandığın helal maldan vereceksin demek için geldi. Hep konfor bozuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allah'ın kitabına aykırı söz söylemiş olabilir mi? Haşa. Söyleyemez. Dolayısıyla hadisler bu pencereden de incelendi. Mesela Buhari de olsa bunu rivayet edemedi Buhari. Buhari bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne uymuyor. Niye uymuyor? Kur'an'a uymuyor çünkü dedi. Buhari kendisi. Metin, metin tenkidi Met yaptı. Sözün içeriği açısından bakıldı. Öyle şey olur mu? Mesela Ömer radıyallahu anh bunu yaptı. Bu sözü peygamberimiz söyleyip söylemedi. Çabuk şahit getir bana dedi. Koca Bedir görmüş sahabiden şahit istedi. O da gitti mescide ya Ömer beni fena yapacak. Bu sözü Allah için duyan var mı dedi. <gülüyor> evet. Yani bu titizliği... ...bu beyefendiler şimdi gösterdiklerini... ...diye bizi kandırmasınlar. Bu titizliği Ömer gösterdi zaten. Evet. Allah onlara razı olsun. <gülüyor> Tabi'in gösterdi. Buhari en büyük titizlik gösteren adam. En büyük titizlik gösteren adam. Müslim bu konuda en titiz adamlardan birisi. Allah onlardan razı olsun. Oldu da zaten. Ee, ama bunu Kur'an penceresinden... Yap Allah razı olsun. Ağabeyim. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Muhterem Murettin Yıldız hocamla ben Deniz Ahmet Taş getiren bir başka programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.